Merhaba değerli dinleyiciler, GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında TRT Türkü Dostları için özelle hazırlanan Türkülere Gönül Verenler programıyla birlikteyiz. Bugün yine gönül telimizi titreten güçlü yorumlarıyla halk müziğimize katkı sunan Türkülere Gönül Veren sanatçılarımızı siz değerli dinleyenlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Programı sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses kaydıda Ercan Yaşar, montajda Murat Özgür Batu ve spikeriniz Ben Tuba Bezirgen bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.